Said kendi söylüyor. Hazret-i Şeyh-i Geylani, hizmet-i Kur'aniye'ye nazar-ı dikkati celbetmek ve o hizmet-i Kur'aniye, ahir zamanda dal gibi büyük bir hadise olduğuna işaret için, kerametkerane şu hizmette istidat ve liyakatımın pek fevkinde bulunması ve fedakâr, çalışkan kardeşlerimle çalıştığımıza fazilet noktasından değil, belki sepkatiyet noktasından ismimi bir derece göstermesi, beni epey zamandır düşündürüyordu.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 uzak yerde taşlar görünmez dağlar görünür. Demek 800 yüz sene bir mesafede görünen Hizmeti Kuraniye'nin şahikasıdır. Yoksa sahipt gibi karıncalar değil. Madem bu kerarameti gavsiyeyi ilan ve izharından Kur'an şaketlerinin ve hizmetkarlarının şevki artıyor,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 Hazreti Şeyh'in radıyallahu an muhatabı şüphesiz Bediüzzaman zaman Molla Sayid'tir radıyallahu an. Elhasıl şu acip kasidesinin ahirindeki şu beş beyitte beş kelime medar Nazar-ı Şeyh ve mahalli hitabı gavsidir ve o beş kelime ise ve Muridi ve müridi ve münşiden ve qadiriyi ve saiden lafızlarıdır. Sayid'in dahi iki lakabı olan Nursi el kürdî İki ismi Molla Said Bediüzzaman, Zaman bu beş kelimede bulunur. Hazreti Gavs'ın medarı tevecüh ve hitabı olan şu beş kelimesinde aşiker bir surette mezkûr iki isim ve lakap ilmi cifir kailesinde makamı ile görünmesi şüphe bırakmıyor ki Hazreti Şey kasidesinin akirinde onunla konuşuyor, ona teselli verip teşcih ediyor. Velâgibetül-muttakîn sırrıyla muvaffakiyetine teminat veriyor. La ya'lamu'l gaybe illa Allah, wallahu a'lemu bi's-sawab. Feya munshidan nazmi fıkasında nazmi kelimesi makamı evcedisi bin olup Risaletun Nur iki farkla Resailu Kitabin Nur'un iki madde sayılmazsa ve şedde de lam sayılsa makamı evcedisi yine bindir. Demek Feya munshidan nazmi fekulehu ve la takhaf fıkrasının meali gaybisi şudur ki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 1332'de İşaratul İcazı telif ile beraber eski sayıttan sıyrılmak niyet edip yeni sayıt suretinde bütün kuvvetiyle mücahide-i maneviyeye başlayıp 2-3 sene sonra da Darül hikmet -ül İslamiyede 1-2 sene Hazreti Gavs-ı Geylani'nin şu vasiyetini ve emrini imtisal ederek Envar-ı neşretmiş neşretmiş. Lillâ-i'l-hamd, şimdiye kadar devam ediyor. Bu şayan hayret fıkrada caide dikkat şu nokta var ki Hazreti Gavs, doğrudan doğruya altıncı asırdan şu asrımıza bakıyor. O altıncı asrın ahirlerinde, hülâgû felaketi gibi feci, dehşetli meşhur fitnenin çok eliyim ve feci ve kuburdaki envatı ağlattıracak derecede dehşetli bir nevi, şu on dördüncü asırda bulunuyor. Bu iki asır birbirine tevafuk ediyor ki, Hazreti Şeyh ondan buna bakıyor. Risale-i Nur talebeleri namına, Re'fet, Husrev, Hafız Ali Sabri. Şu kerameti Gavsiye münasebetiyle üç nokta beyan edilecek. Birinci nokta, Hazreti Gavs'ın kasidesinin başında bu beş satırdan evvel acip pek garip çok beli nazdarane tahtisi sinimet suretinde bir davayı iftihar karane ifade eden iki sayfelik kasidesindeki harika davasına delil olarak.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 Kademi Mübarekini omuzunda gördüğü için kendi kademini Evliyanın omuzuna o sırdan bırakıyor. Kasidesinde zahir görünen temeddüh ve ihtihar değil, belki tahtisi nimet ve ali bir şükürdür. Yalnız bu kadar var ki muhibbiyet makamı olan makamı niyazdan mahbubiyet makamı olan nazarlık makamına çıkmış. Yani tariki acz ve fakırdan meşrebi aşk ve istiraka girmiş ve kendine olan niamı azimeyi ilahiyeyi yad edip bir hakkın müftehirane şükretmiştir. Üçüncü nokta. Keramet mucize gibi Cenab-ı Hakk'ın fiilidir, hediyesidir, ihsanıdır ve ikramıdır. Beşerin fiili değildir. O keramete mazhar olan zat ise bazen biliyor, bazen bilmiyor. Vukuundan sonra bilir. Keramete mazhariyetini kablel vuku bilen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 Ruh kutsisi hissetmiş, görmüş, irade ve ihtiyar yetişemiyor. Akıl ise ruhun harekatını ihata edemez. Lisan ne kadar aklın dekaik tasavvuratının tercümesinde aciz ise, ihtiyar dahi ruhun dekaik harekatının derkinde o derece acizdir. Hazreti Gavs o derece yüksek bir mertebeye malik ve o derece harika bir keramete mazhardır ki, kafirlerin bir kısmı demiş biz İslamiyeti kabul edemiyoruz fakat Abdülkadir Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Hem evliyayı inkar eden vahabinin müfrit kısmı dahi Hazreti Şeyhi inkar edemiyorlar. Evliya onun derece celâletine yetişmediği bütün ehli tarikatça teslim edilmiştir. İşte böyle güneş gibi bir mucize-i Muhammediyye Aleyhissalatu Vesselam, yüksek ve sönmez bir barikayı İslamiyet olan bir zat-ı nurani'nin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 İçtima ettikçe hususiyet peydah edip taayyün eder. Bu sırra binaen Hazreti Şeyh'in bu beş satırında sekiz dokuz kuvvetli işaretin içtimaında hiç çek ve şüphe bırakmadı ki Hazreti Şeyh şimdiki Kur'an hakimin şakitlerine bi iznillah üstatlık ediyor, bi havlillah şefkati altında himaye ediyor. Cem kutbiyet ve ferdiyet ve gavsiyet ile üç sütun üzerine durur. Rayeti ulviyeti Şeyh Hakkânîdir. Hitabı Abdülkadir. İlhamı Huda. Kitabu Abdülkadir. Bazul eşhab ferdi feridi deveran. Gavs-ı Azam Cenab-ı Abdülkadir. Sayit Nursi.